İçin Peri Masalları Küçük Kızıl Tavuk Evvel zaman içinde bir çiftlikte hayvanların yiyeceği kalmamış. Çok açlarmış ve yemek bulmaya karar vermişler. Küçük Kızıl Tavuk bir buğday tohumu bulmuş ve arkadaşlara haber vermeye gitmiş. Tohumu ekmeye yardımcı olabileceklerini düşünmüş. Bakalım ekmeme kim yardım edecek? İnek, tohumu seninle birlikte ekelim mi? Olmaz, olmaz. Hava onun için çok sıcak. Domuz, tohumu birlikte ekelim mi ne dersin? Olmaz, olmaz. Hava onun için çok sıcak. Köpek, Tohumu birlikte ekmek ister misin? Olmaz! Olmaz! Hava onun için çok sıcak! Pekala! O zaman ben de tek başıma ekerim. Küçük kızıl tavuk, Tohumu tek başına ekmiş. Aradan günler geçmiş... Kimi gün güneş gökyüzünde parlamış, kimi gün yağmur yağmış. Küçük kızıl tavuk yabani otları temizlemeye karar vermiş. Bugün bana kim yardım edecek? İnek, bahçeyi beraber temizleyelim mi? Olmaz, olmaz. Hava o kadar güzel ki çalışamam. Domuz, bahçeyi beraber temizleyelim mi? Olmaz, olmaz. Hava o kadar güzel ki çalışamam ben. Köpek, bahçeyi birlikte temizleyelim mi ne dersin? Olmaz, olmaz. Hava o kadar güzel ki çalışamam ben. Pekala, o zaman ben de tek başıma yaparım. Küçük kızıl tavuk bahçedeki yabani otları tek başına temizlemiş. Aradan haftalar geçmiş. Buğday gün ışığında boy vermiş ve hasat edilmeye hazır hale gelmiş. Buğday başakları iyice boy vermiş. Küçük kızıl tavuk arkadaşlarından harman kaldırmak için yardım istemeye karar vermiş. İnek. Harman'da bana yardım edebilir misin? Olmaz, olmaz. Bugün ahırda dinlenmek istiyorum. Domuz, harman'da bana yardım etmek ister misin? Olmaz, olmaz. Bugün çomurda oynamak istiyorum. Köpek, bugün harman'da bana yardım etmek ister misin? Olmaz, olmaz. Bugün kulübede kemik bulmak istiyorum ben. Pekala. O zaman ben de tek başıma yaparım. Kimse küçük kızıl tavuğa yardım etmemiş. Yine tüm işi tek başına yapmak zorunda kalmış. Bir başına harmanı kaldırmış. İşini bitirdikten sonra arkadaşlarından buğdayı öğütüp un yapmak için yardım istemiş. Kim buğdayı öğütmeme yardım etmek ister? İnek, buğdayı öğütmeme yardım etmek ister misin? Olmaz, olmaz. Süt vermeme çok az kaldı. Domuz, buğdayı öğütmeme yardım etmek ister misin? Olmaz, olmaz. Yemek vaktine çok az kaldı. Köpek, buğdayı öğütmem için bana yardım etmek ister misin? Olmaz, olmaz. Yemek vaktine çok az kaldı. Pekala, o zaman ben kendim yaparım. Küçük kızıl tavuk buğdayı tek başına öğütmüş ve un yapmış. Küçük kızıl tavuk bu unla ekmek yapmaya ve arkadaşlarına ona yardım etmeleri için son bir şans vermeye karar vermiş. Bu unla ekmek yapmama kim yardım edecek? İnek, bu unla beraber ekmek yapalım mı ne dersin? Olmaz, olmaz. Ben ekmek yapmayı bilmem. Domuz, bu unla seninle beraber ekmek yapalım mı ne dersin? Olmaz! Olmaz! Ekmek yapmayı bilmem. Köpek, bu unla seninle beraber ekmek yapalım mı? Olmaz! Olmaz! Ekmek yapmayı bilmem ben. Pekala. O zaman ben yaparım. Küçük kızıl tavuk ekmeği tek başına pişirmiş. Piştikten sonra da soğumaya bırakmış. Çok geçmeden ekmek kesilip yenmeye hazır hale gelmiş. Etrafına baktığında kimseleri görememiş. Hmm, acaba bu ekmeği benimle kim yemek ister? Ben yerim. Ben yerim. Ben yerim. Hayır, olmaz. Bütün işi ben yaptım. O yüzden karşılığı da benim. Bu ekmek benim ekmeğim.